Kur'an ders kitabı. Biz İsa Aleyhisselam'ın anne annesinin hikayesini dinlemiyoruz. Biz eğer faizden, fuçtan ve binbir huzursuzluktan, alaksızlıktan şikayetçiysen ey Müslüman, sana Allah'ın yapman gereken şeyi nasıl örneklendirdiğini göreceğin ayetleri dinliyoruz. Matem tutmak iş değil. Kötülükleri tadad etmek. Şu şöyle kötü, bu böyle kötü demek değil. İş yapmak lazım. İş. Bu işte bir caminin altını Kur'an kursu olarak açıp çocukları oraya toplayıp ondan sonra da dünya düzeldi diye rahat yatma işi değil Kur'an kursu açarak değil karnındakini Allah'a açarak başlayacaksın ve bu lafı da karnındakini Allah'a adarken Semih olan Alim olan yani o konuştuğun sözü duyan Allah'a konuşacaksın virgüllere noktalara dikkat ettiğini Allah'ın vurgulama tonuna bile dikkat ettiğini senin gözünün yaşarıp yaşarmadığını Kuru kuruya amin mi diyorsun Yoksa Ciğerlerin ağzına gelecek gibi mi Nefes alıyorsun Allah'a adarken Bunu görmek ister Allah Hanne bunu gösterdi Bu ne kadın yahu Bu ne kadın İnsanlığı Adem'den İsa'ya kadar İsa'dan kıyamete kadar diye ikiye böldü İkiye böldü insanlığı bu nasıl duadır? Bunu nereden biliyoruz? Çünkü Allah Kur'an'ında bu duayı kabul edip çocuğu geliştirdiğini söylüyor.